10. Bölüm Birkaç saat önce arızalı arabamızı iterek geçmek zorunda kaldığımız karanlık araç yoluna doğru yavaşça sürdüm. En teknik uzmanlığı ve Emma'nın lehimleme konusundaki becerisi sayesinde Aston artık mutlu mutlu mırıldanıyordu. Kısa tünelin ortasına vardığımız esnada yer çekimine bağlı ani bir hızlanma hissettim. Arabanın uçurum gibi yüksek bir yerden aşağı düştüğü hissine karşı koymak için, Direksiyonu biraz daha sıkıca kavradım. Derken kendimizi günümüzde bulduk. Saat çoktan gece yarısını geçmişti. Farları açmak için uzandım. Fakat Paul bekle diye tıslayınca elim öylece havada asılı kaldı. Paul ön camdan geniş arazinin öte yanına işaret etti. Oradalar. Bak. Tığ yıkama istasyonunda iki araba farları birbiriyle çapraz kesilecek şekilde durmuştu. Ve içlerinde çok sayıda adamın karaltısı göze çarpıyordu. Çıkışı kapatmak için orada bekliyorlardı. Biri suratının yakınında telsize benzer bir şey tutuyordu. Bizi görüp görmedikleri belli değildi. Gaza bas dedi Eno. Ezip geçelim şunları. Yapma dedi Paul. Tüfekleri var. Ve hepsi iyi nişancıdır. Onlardan kurtulmamız için kat etmemiz gereken mesafe çok uzun. O zaman geri çekelim dedi Emma. Bu riski aldığımıza değmez haklı olduğuna karar verdim. Tüm döngülerde olduğu gibi buranın da biri döngü gününün başlangıcında diğeri de sonunda olmak üzere iki çıkışı vardı. Arkadan çıkmakla ilgili sorun geçmişte yolculuk etmek zorunda kalmanızdı. Ve geçmişte, en azından geçtiğimiz yüzyılda yolculuk etmekle ilgili sorun da her yerin gölge kaynıyor olmasıydı. Ama bu sorunla başa çıkmamı sağlayacak benzersiz becerilere sahiptim. Haliyle Aston'u geri vitesi aldım ve arabayı gerisin geri döngüye soktum. Bir an sonra bayan Billy'nin otelinin bulunduğu o güneşli dünyadaydık. ''Bu kadar çabuk mu döndünüz?'' dedi köpekleriyle birlikte bize doğru yürüyerek. Finolar çoktan ufalmaya başlamıştı. Birkaç saat içinde kadının paçalarına dolanmaya başlayacaklarını tahmin ettim. ''Dışarıda bir sürü haydut var'' dedi Paul açık penceresinden dışarı sarkarak. ''Destek istemiş olmalılar.'' ''Keşke hepinizi yanımıza alabilseydik.'' dedim Bayan Bili'ye. Bayan Bili omuzlarını sikti. ''Köpek mamalarım dayandığı sürece bizim için endişe etmenize gerek yok.'' Eyçi görür görmez en kısa zamanda biraz daha göndermesini söyleyeceğiz.'' dedi Emma. ''Çok memnun olurum.'' ''Bize buranın arka çıkışını gösterebilir misiniz?'' dedim. ''Elbette.'' dedi Bayan Bili. ''Fakat oradan çıkmakla hayatlarınızı riske atmış olacaksınız.'' 65 yılında her yer hatta florida bile gölge atıklarıyla kaynıyordu. Başımızın çaresine bakarız dedim. Gölgelerin kokusunu alabilen bir burnum var. Bayan Billy olduğu yerde biraz dikleşti. Edge gibi misin? Daha ziyade Abe gibi dedi Emma gururla. Onu tanımıyorum. Fakat eğer el sana seni iş alacak kadar güveniyorsa ne yaptığını bildiğine farz ediyorum. Zaten dışarıdaki oğlanlar sizi gölge mıntıkasında takip etmeye cesaret edemez. O yaratıklarla karşılaşmak yerine ancak donlarını pisletirler. Kısaca yolu tarif etti. Tamirhaneye geçip ana caddeden dümdüz aşağı inecektik. Ve mahkeme binasının hizasında kulaklarımızda hafif bir uğultu duyduğumuz anda çeperi aşmışız demekti. Ona teşekkür ettik ama uzun uzun vedalaşmaya zamanımız yoktu. Zaten bal sakinlerinin pek çoğu o sabah yaşanan dehşet verici olaylardan sonra hala saklanıyordu. Yine de biz hayrukların ön avludaki devriye arabasının etrafından dolanıp oradan ayrılırken birkaçı bağırarak bize bol şans diledi. Asıl şansa ihtiyacı olanın onlar olduğunu düşünmeden edemiyordum. Hatta daha bile fazlasına ihtiyaçları vardı. Çünkü burada o kabadayıların merhametine kalmışlardık. Ana caddeden dümdüz ilerledik. Eski bir devriye arabasının görüş alanıma girmesinin an meselesi olduğuna inandığımdan gözlerimden birini aynalardan ayırmadım. Mahkeme binasının hizasından sağa döndüğümüzde aniden içim boşaldı. Havada sıcak dalgasına benzer bir dalgalanma vardı. Ama hiçbir şey değişmemişti. En azından görebildiğimiz kadarıyla. Çıktık dedi Paul. Ses tonu rahatlamayla korkunun tuhaf bir karışımıydı. Çeperi aşıp döngünün koruyucu sınırlarını ardımızda bıraktık. Artık zaman akacak, günler birbirini kovalayacak ve eğer varsa gölgeler peşimize düşecektik. Gölgelerin geçmişte kalmış olmalarının daha az ölümcül oldukları anlamına gelmediğini kendime hatırlatmak zorunda kaldım. Midemde garip bir sancı var mı diye kendimi yoklarken elim istemsizce karnıma gitti. Şimdilik hiçbir şey yoktu. Küçük kasabalara girip çıktık. Çoğunlukla sessizlik. Herkes önceki günün çılgınca olaylarını hazmetmeye çalışıyordu. Bir halde de yorgunduk. Motelde yaşananların hem duygusal hem de fiziksel açıdan yorucu olmasının yanı sıra saatte epey geç olmuştu. Burada öyle ortasıydı. Fakat günümüzde çoktan gece yarısını geçmiş olmalıydı. Büyük babamın sığınağını daha dün keşfettiğimiz idrak etmekte zorlanıyordum. Sanki o anın üzerinden bir ömür geçmişti. Evi aramalıyız dedi Brovin. Herkese iyi olduğumuzu söylemeliyiz. Muhtemelen endişelenmişlerdir. Arayamayız dedi Minard. 1965 yılındayız. Haliyle eğer ararsak Jacob'ın 1965 yılındaki evini aramış oluruz. Ah diye yanıtladı Brovin. Doğru. Dikiz aynasından ona bir bakış attım ama gözüm Emma'ya takıldı. Suratında gergin ama aklından geçenleri ele vermeyen bir ifade vardı. Sanki huzursuz edici bir düşünceyle güreşiyor gibiydi. Derken beni gördü ve yüzündeki ifade silinip gitti. Ben ve Emma dışında herkesin olağan karşıladığı kısa bir sessizliğin ardından Emma, ''Paul, döngün ne kadar uzakta?'' diye sordu. ''Gün batmadan orada oluruz.'' dedi Paul. ''Kısa bana haritada gösterebilir misin?'' Emma biraz çabayla yol haritasını çıkardı ve Georgia'ya gösteren sayfayı açtı. Üç kişilik yere dört kişi sığıştıkları için arka koltukta pek hareket edecek yer yoktu. Em haritayı Paul'a uzattı. ''İşte tam burada'' dedi Paul. Parmağının ucuyla Atlantaya ile Savannah arasındaki ekseri ya boş alana hafifçe vurarak. Enoch bacaklarını kımıldatıp haritaya bakmak için öne eğildi. ''Şaka yapıyor olmalısın. Biri çıkıp da bir zaman döngüsünü portal adında bir kasabaya mı saklamış?'' Aslında kasaba adını döngüden almıştır dedi Pau. En azından rivayete göre öyle. Georgia'daki portalda da tuhaf kabadayılar ve haydutlar var mı diye sordu Milard. Kesinlikle yok dedi Pau. Döngümüzün mimarı olan Yimbri'nin döngüyü sürekli yer değiştirecek şekilde yaratmasının nedeni de bu. Böylece kötü niyetli kimseler döngünün yerini bulamıyor. Döngünüzü hangi Yimbri'nin yarattı diye sordu Milard. Adı bayan Hani Traştı, ama ben onunla hiç karşılaşmadım. Artık biz de herkes gibi döngü betçilerinden medet umuyoruz. İmbri'nin ne olduğunu biliyor musun? Pal başını iki yana salladı. Bilmiyorum ama bayan Eni biliyor olabilir. Ona sorabiliriz. Umarım biraz kalıp dinlenebilirsiniz. Pek uzun kalabileceğimizi sanmıyorum dedi Emma. Önemli bir görev üzerindeyiz. Dinlenmek. Kelimenin kendisi bile o denli lezizdi ki onu duyar duymaz yatakların, yastıkların ve yumuşak örtülerin hayalini kurmaya giriştim. Bir ağaca toslamadan hepimizi Georgia'daki portala götüreceksem kahveye ihtiyacım olacağını, hatta en kısa zamanda kahve içmem gerektiğini fark ettim. Ama önce Stark'la biraz mesafe koymak istiyordum. Hal böyle olunca etrafta kahveci aramaya başlamak için Georgia sınırına yaklaşmayı bekledim. Ticari kahve zincirlerinin her köşe başını istila etmesine daha yıllar olmasına rağmen etrafta bolca kahveci görmek mümkündü. Bu da geçtiğimiz kasabaların 1965 yılında hem daha kalabalık hem de daha varlıklı olduğunu gösteriyordu. Her kasabada en az bir banka, bir hırdavatçı, bir muanane, birkaç restoran, bir sinema ve çok daha fazlası vardı. Hiçbir eteklerindeki büyük bir alışveriş merkezinden ve kipenklere indirilmiş mağazalardan ibaret değildi. Aradaki bağlantıyı görmek için de dahi olmaya gerek yoktu. Kafam sürekli direksiyona düşmeye başlayınca arabayı karşımıza çıkan ilk hoş görünümlü mekanın önüne çektim. Mekanın adı Johnny'nin beyaz noktasıydı. Kim kahve ister diye sordum. Ben ölmek üzereyim. Pahalı dışında herkes ellerini kaldırdı. Pek kahve meraklısı biri değilimdir dedi Paul. O halde bir sandviçe dedim. Öğle yemeği saati geldi. Hayır teşekkürler. Sadece burada bekleyeceğim. Hiçbirimiz mümkün olduğunca Jacob'ın yanından ayrılmamalıyız dedi Emma. Etrafta gölge olması ihtimaline karşılık. Paul bakışlarını kucağına kavuşturduğu ellerine indirdi. Oraya giremem dedi en nihayetinde. Neden kıllık yapıyor diye sordu Eno. Ancak ondan sonra nedenini anladım ve vücuduma bir titreme aldı. Onu içeri almazlar dedim. Ne demek istiyorsun diye sordu Eno sinirle. Pahl hem öfkeli hem de mahcup görünüyordu. Çünkü ziyahiyim dedi usulca. Bunun konumuzla ne ilgisi var diye sordu Eno. Milart iç geçirdi. Eno pek iyi bir tarih öğrencisi değildir. 1965 yılındayız dedim. Güneydoğu eyaletlerindeyiz. Bunu daha önce düşünemediğim için kendimi berbat hissediyordum. Bu korkunç dedi Brovin. Bu midemi bulandırıyor dedi Emma. İnsanlara nasıl böyle davranabiliyorlar? Seni içeri sokmayacaklarından emin misin? Diye sordu Eno kafenin penceresine bakarak. Tabela falan görmüyorum da. Tabelaya ihtiyaçları yok dedi pa. Bu kasaba beyazların egemenliğinde. Nereden anladın diye sordu Eno. Pahl aniden başını yukarı kaldırdı. Çünkü güzel bir kasaba. Ah, dedi Eno azarlanmış gibi. Geçmişe yolculuk etmekten hoşlanmamamın tek nedeni gölgeler değil dedi Pal. Hatta en büyük nedeni bile değiller. Derin bir nefes alıp bakışlarını bir kez daha ellerine indirdi. Ama az sonra... Kafasını gerisin geri kaldırdığında duygularını derinlere bir yere gömmüştü. Elini havada şöyle bir salladı. Sizi içeri girin, ben burada beklerim. Unut bunu dedi Emma, açlıktan ölüyor olsam bile burada yemem. Ben de dedim, artık yorgun değildim. Yalnızca öfkeli ve fena halde huzursuzdum. Amerika'nın güneyinde doğup büyümüştüm. Daha doğrusu, Ülkenin farklı kesimlerinden sökülüp getirilmiş bitkilerle dolu, garip, tropik bir versiyonunda. Ama yine de güney, güneydi. Oysa çirkin geçmişiyle hiç gerçekten yüzleşmemiştim. Buna zorlanmamıştım. Çoğunluğunu beyazların oluşturduğu, varlıklı bir kasabada yaşayan, zengin, beyaz bir çocuktum. Bu durumu hiçbir zaman hesaba katmadığım için utanç duydum. Kendi eyaletimde çıkacağım alelade bir araba yolculuğunun benim gibi görünmeyen biri için Neye benzeyeceğini hiç aklında canlandırmamıştım ve bu yalnızca geçmişte böyle değildi. Jim Korov'un ölmüş olması ırkçılığın da onunla birlikte öldüğü anlamına gelmiyordu. Lanet olsun ki ülkenin bazı kesimlerinde o kanunlar hala resmi olarak tanınıyordu. Eno mekanı yerli bir etmeye ne dersiniz diyerek fikrini öne sürdü. Yalnızca bir dakikamızı alır. Fakat bu hiçbir işe yaramaz dedi Milard. Geçmiş. Biliyorum, biliyorum. Geçmiş daima kendini iyileştirmenin bir yolunu bulur. Geçmiş mi? Paul başını iki yana salladı. Geçmiş dediğiniz şey açık bir yaradan başka bir şey değil. Söylemeye çalıştığı geçmişi değiştiremeyecek olduğumuzdu dedi Brovin. Ne demek istediğini anladım dedi Paul ve ardından yine suskunlaştı. Biri camıma serçe tıklattı. O yana dönünce üzerinde önlük, kafasında da kağıttan bir şapka olan bir adamın ellerinden birini arabanın tepisine dayamış vaziyette bize bakmakta olduğunu gördüm. Camımı birkaç santim indirdim. Yardımcı olabilir miyim dedi. Yüzünde gülümsemeden eser yoktu. Biz de şimdi gidiyorduk dedim. Hı, Hı Gözleri önce arka koltuğa sonra da yolcu koltuğuna kaydı. Siz çocuklar. Araba kullanacak yaşta mısınız? Evet dedim. Bu senin araban mı? Elbette. Siz polis filan mısınız? diye sordu Emma. Adam onu duymazdan geldi. Bu arabanın modeli ne? 1979 Aston Martin Vantage dedi eno Çabucak. Yaptığı hatayı fark edince gözleri fal taşı misali açıldı. Adam ifadesiz bir suratla bizi tepeden tırnağa süzdü. Sen komedyen filan mısın? Olduğu yerde doğruldu ve birini el Karl Tam o anda bloğun köşesinden dönen polis memuru bize doğru yürümeye başladı. Arabayı çalıştır dedi Emma dişlerinin arasından. Anahtarı çevirdim. Motor ölüleri bile uyandıracak kadar büyük bir gürültüyle çalışınca adam geriye doğru yalpaladı. Dengesini yeniden kazandığında Kolunun camdan içeri sokmaya çalıştı. Ama aralık kolunu sokamayacağı kadar dardı. Arabaya geri vitese takıp gazı kökledim. Bir küfür savurduktan sonra kolunu kopmadan çekmeyi başardı. Aston'un güçlü kükreyen motorunun kötü yanı benzini su gibi içiyor olmasıydı. Ve portala varışımıza kadar geçen 7 saatte depoyu doldurmak için iki kere durmak zorunda kaldık. O günlerde... Kendiniz pompanın başına geçip benzininizi doldurmuyordunuz. Haliyle benzinciler o işi bizim yerimize yaparken her iki benzin istasyonunun meraklı çalışanlarının sorularına göğüs germek zorunda kaldık. Ve güneyde olduğumuzdan her şeyi ağırdan alıyorlardı. Benzini ağır ağır doldurdular. Ağır ağır konuştular. Paranın üstünü ağır ağır verdiler. Ve sırf bizi iyice inceleyebilsinler diye arabanın etrafına şöyle bir tur atabilmek için Yağı ve tekerlekleri kontrol etmeyi, arabanın ön camını yıkamayı ve daha en az 20 gereksiz şeyi yapmayı teklif ettiler. Bu dışarı çıkıp bacaklarımızı esnetmek ve tuvalete gitmek için iyi bir fırsat olabilirdi. Fakat kıyafetlerimiz 1965 yılına uygun değildi. Kaldı ki Paul'un kullanamayacağı bir lağboyu kullanmaya da hevesli değildim ve diğerlerinin de benimle fikir olduğunu biliyordum. Biz de ihtiyaçlarımızı gidermek için Georgia sınırında bir portakal bahçesinde durduk. Ağaçların arasına yayıldık ve avuç dolusu olgun meyve ile geri döndük. Yola devam ederken ağızlarımıza tıkıştırdığımız meyvelerin suları çenelerimizden damlıyor, kabukları pencereden dışarı uçuyordu. İnsanların arasına karışanlar yalnızca Emma ve Enoch oldu. İkinci benzin istasyonuna girip birkaç dakika sonra ellerini üç küpük bardak dolusu kahveyle geri döndüler. Kahveleri aramızda paylaştık. Fakat benzinciden ayrıldığımız esnada arabanın içine ekseri emmadan yayılan sıkıntılı, iç karartıcı bir ruh hali hakim oldu. Arka koltukta yanında oturmakta olan Brovin ona iyi olup olmadığını sorunca kulağa hayır gibi gelen bir evet dedi. Fakat ayrıntıya girmedi. Portakallar ve kahve yolun geri kalanında beni ayakta tutmaya yetti. Zaten yolda biraz meşakkatliydi. Eyaletler arası otoban sistemi 1965 yılında henüz tamamlanmamıştı. Bu da kötü taş yollarından ve trafik ışıklarının istila ettiği kasabalardan geçmemiz gerektiği anlamına geliyordu. Ve arabamız fazlasıyla dikkat çektiği için 1979 yılında bile egzotik görünümlü olan Aston 1965 yılında kesinlikle gelecekten fırlamış gibi görünüyor olmalıydı. Hız sınırını aşmamaya özellikle dikkat ediyordum. Hem de benzine susamış, o V8 motorun homurdanlığını duymak için gaz pedalını sonuna kadar köklemenin tüm kışkırtıcılığına rağmen. Bizi günümüze bağlayabilecek bir döngü, tercihen Paul'un döngüsünü bulana dek 1965 yılında kısılıp kalmıştık ve portala biraz daha çabuk varmak muhtemelen neden olacağı Düksof Hazar türünde bir araba kovalamacasına değmezdi. Nihayet portala vardığımızda akşam olmak üzereydi. Burası hiçliğin ortasında bir hiçlikti. Sık ağaçlıklarla çevrili mısır tarlaları yüzünden benek benek görünen alçak tepeler en az kendisindeki kadar acayip isimli kasabaların Meatball, Trift, Hope It, Santa Claus, şaka yapmıyorum, arasına saklanmış acayip isimli bir kasaba. Sanırım bu isimler bir tür kamuflaj görevi görüyordu. Kasabanın hududu, portala hoş geldiniz yazılı kurşun delikleriyle bezeli bir tabela tarafından çizilmişti. Fakat arkasında kasaba namına hiçbir şey yoktu. Tek görebildiğim mısır tarlalarıydı. Minert boğazını temizleyip Paolo döndü. Giriş noktasının yer değiştirdiğini söylemiştin. Evet diye yanıtladıktan sonra. Şimdi şurada durabilir misin dedi Paolo. Gidip asamı almam gerek. Frene basıp kenara çektim. Paolo arabadan çıkıp portal tabelasına doğru yürüdü. Ceketinin cebinden küçük bir anahtar çıkardı. Diz çöktü ve anahtarı ahşap tabelanın kaidesine sokarak gizli bir kapağın kilidini açtı. Kapağın ardındaki daracık bölmeden ahşap bir küre ve bir kucak dolusu garip şekilli sopa çıkardı. O neyin peşinde diye mırıldandı emma. Paul daha büyükçe olan sopayı küreyle birleştirdi. Sonra iki küçük sopayı birbirine ekleyip ikisini birden kürenin tepesine iliştirdi. Bu bir çift anteni çıkmış, acayip görünümlü bir kök sebzeye benziyordu. Paul elinde havaya kaldırdığı şeyle arabaya doğru yürümeye koyuldu. Fakat daha yanımıza gelemeden Asa onu aniden sağa doğru çekiştirdi. Paul durdu ve Asa'yı iki eliyle birden kavradı. Asa titremeye başladı. Öyle ki az kalsın havalanarak Paul'un ellerinin arasından kurtulacaktı. Oğlan ayaklarını yere sağlamca basıp, Ağırlığını geriye verince Asa antenlerinden biriyle arkamızdaki bir yere işaret etti. Bir an sonra titremeyi kesti ve Paul onu yere indirip arabanın yanına döndü. Bugün pek kıpırdak dedi gülerek. Arabaya binip Asa ile birlikte belden yukarısını camdan dışarı çıkardı. Bana yolu gösterecek olan Asa'ydı. Derken Asa aniden sağa çekti ve Paul şu taraftan diye bağırdı. Çabucak sağa dönerek toprak bir yola girdim. 800 metre kadar sonra aniden sola çekerek bir mısır tarlasını işaret etti. Sola diye bağırdı Paul. Kuşkulu gözlerle ona baktım. Tarlanın içinden mi geçeceğiz? Mısır hasadı yapılmış, balyalar hazırlanmıştı. Ve geriye alçak tepeyle başlayıp göz alabildiğince uzanan sıra sıra anızlar ve küçük mısır piramitleri dışında bir şey kalmamıştı. Döngünün girişi o tarafta bir yerde dedi Pau. Asası kolunu öyle sert çekiştiriyordu ki omzunun yerinden çıkacağından endişelendim. İnişli çıkışlı engebeli araziye baktım. Arabayı mumlar etmek istemiyorum. Evet sakın öyle bir şey yapayım deme dedi Eno. Tekerleklerin hizasını bozarsın ya da daha kötüsü olur. Döngüye yürüyerek giremez miyiz diye sordu Milard. Bu arabayı döngünün dışında bırakamazsınız dedi Paul. Eğer birileri arabayı bulacak olursa girişin nerede aramaları gerektiğini anlarlar. Buralarda hadüt olmadığını söylemiştin dedim. Genellikle olmaz. Fakat peşimize takılmış olabilirler. Peki o zaman. Vitesi geçirdim. Nazik davranmaya çalışacağım. Aslında dedi Paul. Nazik olma. Döngümüz öyle bir yerdir ki. Bunun gibi büyük ve ağır bir şeyin içeri girebilmesi için epey ivme gerekir. Ne kadar hızlı gidersen o kadar iyi edersin. Yüzümde bir gülümsemenin belirdiğini hissettim. Pekala, eğer buna mecbursam. Arabayı bozarsan bu defa sen tamir edersin diye homurdan dayan o. Ah çok eğlenceli olacak dedi Brovin ellerini birbirine sürterek. Herkes tutunsun dedim. Hazır mısınız? Paul iki eliyle kavradığı kahin asasıyla pencereden dışarı uzandı. Sırtını kapı koluna vermiş, ayaklarını ise ön camın iç tarafına yerleştirmişti. Bana bak başıyla onayladı. Hazırız. Motora iki defa gaz verdim. Ayağımı frenden çektim ve gaz pedalını sonuna kadar kökledim. Uçarcasına darlaya daldık. Göz açıp kapayıncaya dek her şey titremeye başladı. Araba, direksiyon, dişlerim. Sağ, diye bağırdı Paul ve bir mısır piramidinin etrafından sağa döndüm. Sola, dedi candan dışarı sarkarak. Tekerlekler arkamıza toz toprak püskürtüyordu. Hasad edilmemiş mısırlar arabanın şasisini dövüyor, Paul'un gövdesine çarpıyordu. Şimdi dümdüz, diye bağırdı. Bu dostlama mısır piramitlerinden birine doğru yol alıyorduk. Piramit hızla yaklaşıyordu. Dönmem gerek diye bağırdım. Düz dedim, düz. Direksiyonu yana kırmamı söyleyen ezici içgüdüye karşı koydum. Mısır piramidi hızla üzerimize geliyordu ve pahalı dışında herkes çığlık çığlaydı. Filmdeki eksik bir kare misali anlık bir karanlığın ardından bir ağırlıksızlık hissi ve basınç değişikliği oldu. Bir an sonra mısır piramidi gitmişti. Ve son sürat ilerlediğimiz arazide toz topraktan başka hiçbir şey yoktu. Paul kendini arabanın içine çekip Tamam tamam fren yap fren yap fren yapmalısın diye bağırdı. Tam da tepe şeklindeki bir yükseltiye tırmanmaya başladığımız esnada frene asıldım. Dört tekerliğin dördü de bir an için yerden ayrıldı. Ve tekrar yere indiğimizde arabanın altının sertçe yere çarptığını hissettim. Derken kayarak durduk. Ah diye inledi Milard halka koltuktan. Ortalık toz duman olmuştu. Motordan tıkırtılar geliyordu. Küçük bir kasabanın kenarındaki kırmızı renkli eski bir ahırın yanında durmuştuk. Paul kapısını açıp arabadan indi. Portala hoş geldiniz. Ah Hades'e şükürler olsun dedi Milard. Arkadakileri iterek arabadan indi. Ve bir an sonra kusmaya başladığını duydum. Herkes arabadan inmişti ve ayaklarının altında sağlam zemini hissetmekten ötürü mutluydu. Son sürat tarlaya daldığımız esnada arabanın pencereleri açık olduğundan şimdi herkes tepeden tırnağa kanter içinde kalmış, üstüne bir de tozla kaplanmıştı. Elime şöyle bir yüzüme attım ve parmaklarıma kumlar geldi. Yüzün çizgi çizgi oldu dedi Emma, bluzunun koluyla yanağımı silerken. Benim evimde temizlenebilirsiniz dedi Paul ve peşinden gelmemizi işaret etti. Paul'ün peşinden kasabaya girdik. Burası bir uçtan bir uca en fazla üç blok ederdi. Ve evlerden tutun da sıkıştırılmış toprakla döşenmiş sokaklara ve tahta kaldırımlara dek her şey tepeden tırnağa ve ustalıkla elle yapılmış gibi görünüyordu. Paul'un söylediğine göre burada 1935 yılı yaşanıyordu ve portaldaki döngü, Büyük buhranın en derinden yaraladığı yerlerden birine kurulmuştu. Tüm bunlara rağmen her şey gıcır gıcır görünüyordu. Çiçek ekilebilecek her yere çiçekler ekilmiş, güzel renklerle boyanabilecek her yer o güzel renklere boyanmıştı. Sokakta gördüğüm bir düzine kadar insanın her biri iki dirhem bir çekirdekti. Burası insana yoğun sıcaklığını yaşatan neşeli bir yerdi. Ve daha şimdiden keşke o kadar acelemiz olmasaydı diye düşünmeye başlamıştım. ''Paul Hemsley!'' diye bağırdı biri. ''Aha!'' diye homurdağına da duydum Paul'un. Genç bir kız ona doğru koşuyordu. Üzerinde kar beyaz bir elbise ve kafasında da o dönemin modasına uygun kenarları sarkıp bir şapka vardı. Gözleri alev alevdi. ''Ne ararsın ne de mektup yazarsın?'' ''Geciktiğim için özür dilerim Alen.'' ''Gecikmek mi?'' Kız şapkasını çıkardığı gibi Onunla Paolo vurdu. İki yıldır ortalarda yoksun. Bir yere takılıp kaldım. Ben şimdi seni bir yere takacağım dedi kız. Ve ona bir kez daha vurmaya niyetlendi. Ama Paul kaldırımdan aşağı atladı. Kız öfkeyle burnundan solduktan sonra bize doğru dönüp başını hafifçe öne eğdi. Allen Norcross, sizinle tanıştığıma memnun oldum. Fakat biz daha yanıt veremeden Allen'in yaşlarına iki kız daha koşarak yanımıza geldi. Paul onları bize June ve Fern olarak tanıttı. Bunlar kız kardeşleriydi. İkisi de pahalı şeyi kucaklayıp, uzun zamandır ortalıklarda görünmediği için onu iyice azarladıktan sonra bize döndü. Onu geri getirdiğiniz için teşekkürler dedi Fern. Umarım başınıza çok bela açmamıştır. Hem de hiç dedim. Aslında bize çok büyük bir iyiliği dokundu. Evet dedi Brovin. Burayı bulmamız gerekiyordu. Fakat Portal adında bir kasaba değil. Gerçek bir portal arıyorduk çünkü. Teslim etmemiz gereken bir... Ay. Emma kolunu cimciklemişti. Ve şimdi de Brovin'in kulağına bir şeyler fısıldamak için ayaklarının ucuna basarak yürüyordu. Paul'un bile ne Edge'den ne de teslim etmek üzere geldiğimiz paketten haberi vardı. Edge'in öğüdünü dinleyip paketi teslim edeceğimiz yeri bulama dek o bilgiyi kendimize saklamaya karar vermiştik. Brovin kaşlarını çatıp Emma'ya baktı. Ve Emma da ona aynı şekilde karşılık verdi. Burada önemli bir randevumuz var dedim. Fern bir anda canlandı. Ah öyle mi? Kimle? Kiminle dedi June. Kiminle dedi Fern at gibi kişilercesine. Burada görevli her kim ise onunla dedi Emma. Sanırım bir Yimbriyen'iniz yok. Ama o ayarda biri var. Bayan eni dedi June. Fern ve Alen, onunla hem fikir olduklarını göstermek istercesinde başlarını aşağı yukarı salladı. Bayan Annie herkesten uzun zamandır burada. Eğer bir sorunuz varsa ya da tavsiyeye ihtiyaç duyarsanız ona gidersiniz. Onunla şimdi görüşebilir miyiz dedi Emma. Kızlar bakıştı ve aralarında sessizce anlaştı. Şu anda uyuyor olabilir dedi Alen. Ama akşam yemeğine kalın dedi Fern. Elmer 72 saatte pişirdiği ünlü kuzusundan yaptı ve bayan en iyi bu ziyafeti kaçırmayı hiç istemez. Kuzu çevirme de Jun Et kemiğinden kendiliğinden ayrılıyor. Emma'ya baktım. Omuzlarını sikti. Anlaşılan akşam yemeğine kalıyorduk. Kasabada Pah'ı takip etmeye koyulduk. Fena halde sevinli bir köpek yavrusunun yanına çömelmiş olan genç bir adama yaklaştığımız sırada yavaşladı. ''Kardeş Reggie'' diye seslendi Paul. ''Hala ona takla atmayı öğretemedin mi?'' ''Hey, bakın kimler gelmiş'' dedi oğlan, başını kaldırıp Paul'ü selamlayarak. ''Henüz değil, o çok hızlı bir köpekçik ama sanırım beyni biraz ufak.'' ''Bu çok gaddar bir laf'' dedi Brovin. ''Öyle demek istemedim'' dedi Reggie. bilmesi için onu bir süreliğine döngüden çıkarmalıyım. Burada büyümüyor.'' Bu hiç aklıma gelmemiştir dedi Borovin. Döngülerde neredeyse hiç bebek görmememizin nedeni de budur diye açıkladı Emma. Doğal olamayacak kadar uzun bir süre boyunca büyülerine izin vermemek ahlaka aykırı olarak değerlendirilir. Biraz sonra tahta kaplama bir evin açık penceresinin önünde dikilmekte olan ufak tefek beyaz bir oğlanın yanından geçtik. Kulaklarında modası geçmiş kulaklıklar vardı ve derin düşüncelere dalmış gibi görünüyorduk. Paul ellerinden birini kaldırınca oğlan pencereden dışarı sarkarak ona el salladı. Bugün ne diyorlar Havli diye seslendi Paul. Oğlan kulaklıklarını çıkardı. İlginç bir şey yok diye yanıtladı somurtarak. Yine paradan bahsediyorlar. O halde yarın için iyi şanslar. Akşam yemeğine geliyor musun? Oğlan coşkuyla kafasını aşağı yukarı salladı. Elbette. Biz oradan uzaklaşırken Pao durumu açıklamaya koyuldu. Az önceki erkek kardeşim Havli'ydi. Tuhaf becerisi telsiz vasıtasıyla ölüleri gizlice dinlemesini mümkün kılıyor. Kafam karıştı dedi Emma, Havli'ye bakmak için arkasını dönerken. O senin erkek kardeşin mi? Aa, hiçbirimiz birbirimize kan bağıyla bağlı değiliz dedi Pao. Fakat pek çoğumuz kahiniz. Bu da bizi bir aile yapıyor. Bütün kahinler aynı şey mi yapabiliyor? Esasında bazı farklar var. İki kahin asla birbirinin tıpatıp aynısı değildir. Alen çölde su bulur. Ferme Jun kayıp kişileri bulmak konusunda uzmandır. Hangi ruhsal frekansları duyabilir? Aramızda kalp okuma becerisine sahip olanlar bile var. Kolaylıkla birini sizi sevip sevmediğini söyleyebilirler. Paul birbirine yakın inşa edilmiş iki evin arasındaki daracık sokağa çıkardığı sallanan sandalyesinde oturmakta olan yaşlı bir kadına başıyla işaret etti. Kadın göz bandının üzerine bir gözlük takmıştı. Fakat ona rağmen bizi gayet iyi görüyora benziyordu. Zira elini kaldırıp bizi sessizce selamladı. Her nedense gözüm kadına takıldı ve kadının yanından geçtiğimiz esnada ona bakmaya devam etmek için başımı arkaya çevirdim. ''Peki ya sen?'' diye sordu Milard Paola. ''Ben kapıların yerlerini bulurum. Bu nedenle her defasında eve dönmeyi başarıbiliyorum. Ah, tam da lafı açılmışken. Çiçeklerle bezeli, postopulu kadar küçük bir bahçenin içindeki, pencerelerinde perdeler olan bir evin önüne gelmiştik. ''Senin için burasıyla ilgilendikte de Jun. ''Perdeleri beğendin mi?'' ''Çok sevimliler.'' Er ya da geç döneceğini biliyorduk dedi Fern. Ben o kadar emin değilim diye mırıldandı Alen. Paul evin verandasına çıktı ve sonra bize bakmak için arkasını döndü. Mutluluktan ayakları yerden kesilmişe benziyordu. Orada öyle durmasanıza içeri girin ve akşam yemeği için temizlenin.